Allah sana rızık verdiğinde 2 Özcan Yıldırım Allah'a hamd resulünne Salat ve selam olsun. Geçen ay bu konumuzu tamamlamıştık. Allah Subhanahu ve Teala kuluna rızık verdiği zaman kulun onunla muamelesi nasıl olmalıdır sorusuna bu ayda cevap aramaya devam edeceğiz inşallah. Bu konuda Allah ile muameledeki ilk adım Allah'ın rızkı ve hakiki rızkın anlamını öğrenmektir. Birisi bize Allah'ın sana bahşettiği rızıklar nelerdir sorusunu sorduğunda zihinlerimizde ilk olarak ne canlanıyor? Kişinin yemesi içmesi mi? Çocukları mı? Bulunduğu görevi mi? Sağlık durumu? Sorular uzar gider. Bu rızıkların hepsinden daha önemlisi insanda daimi olan rızıktır. Kişinin nefsinde kaim ve daim olan rızık en büyük rızıktır. Yukarıdakilere veya çoğumuzun zihninde canlanan rızık türlerine bakacak olursak, Hepsi geçicidir. Lakin iman rızkı böyle değildir. İman hem daimi hem de kişinin diğer tüm amellerine direkt etkileyen bir rızıktır. İnsanın namazı da bu imandan kaynaklı bir rızıktır. Yani geceleyin veya sabah uyanması ve namazını eda etmesi kişiye verilen rızıkların en güzelidir. Örneğin bir haramın yanından geçiyorsun. Veya insanların bugün müptelası olduğu internetin başında, haram bir suretle karşılaştın. Allah'ın yüce sıfatlarını, el basir olduğunu, sağında ve solunda meleklerin her anını kaydettiklerini düşünerek, bakışlarını haramdan çevirdin. Bunun sonucu olarak da, bu fitneden kurtulmuş oldun. İşte bu da kişiye bahşedilen bir rızıktır. Evde olduğunu düşün. Annen ve babana bir bardak su vermek dahi olsa, İyilikte, ihsanda bulunman senin için bahşedilen salih amel rızkıdır. Farz et ki namaz kılıyorsun ve namazında başka şeyler düşünüyorsun. Şuurun başka vadide, bedenin başka vadide. Şuurun yaptığın veya yapacağın işleri dolaşırken bedenin namazgahta. Uykudan uyanır gibi namazda bir anda kendine geliyor ve Allah'tan korkmaya başlıyorsun. İşte bu sana Allah'tan gelen bir rızıktır. Bugün gençler, aylak aylak, ne edüğü belirsiz dehlizlere sürüklenirken, senin dört duvar arasında ilmi, şüphe ve şehvetlere karşı kuşanılan bir kılıç olarak edinmen, senin için muazzam bir rızıktır. İnsanlar başıboş, hedefsiz, itaat gibi şerif bir lezzetten yoksun bir hayat yaşarken, cennetlere götüren bir vesile olan cemai bir yaşantının içerisinde bulunmakla şereflenmen, Ümmetin işlerinin bir ucundan tutman ve böylece çevrendeki küfür sağınağından korunman senin için bahşedilmiş bir rızıktır. İnsanların kendi dünyasının inşası için dünyayı parselleme yarışına girdiğini müşahede edip de, senin İslami sahada mücadele, mücadele edip rızayı ilahiyi cenneti ve nimetlerini kazanmaya çalışman senin için bir rızıktır. İnsanlar nefislerinin, şüphelerinin ve şehvetlerinin esiriyken, senin rahmani bir esaret içerisinde olman, insanlar bu dinin pak sancağını tutmakta acizken, senin kalın, uzun, soğuk duvarlara, keskin ve dikenli tellere inat, tevhiz sancağını daha canlı dalgalandırman, insanlar bu dine karşı gönderilen tahrif oklarını gördükleri halde, hakkı haykırmaktan aciz ve korkak kaldıkları halde, senin, i̇bn Temiyeler misali, dışarıdayken meydanlarda haykırarak, zindanlarda da kalemini oynatarak tavutların tahtını sarsman, senin için rızıktır. Evet, hakiki rızık aslında nedir bilir misin? Hakiki rızık, kıyamette seni, çetin günün azabından koruyacak olandır. Hakiki rızık, seni halka, yaratılana yönlendiren değil, hakka yönlendirendir. Hakiki rızık, senin Allah Subhanehu ve Teala ile muameleni güzelleştirendir. Hakiki rızık Allah'ın Subhanehu ve Teala sana bahşettiği ve bu dünyadaki en güzel miras Kurandır. Hakiki rızık senin ahirette amel defterinde gördüğündür. İşte asıl bunlar en güzel rızıktır. Yoksa kişinin helal olmayan yollarla elde ettiği dünya malı değildir. Bunlar olsa olsa kıyamet günü insan için rezillik ve pişmanlık olan suni rızıklardır. Masiyetten sonrasına dikkat et. İnsanlardan bazıları, helal olmayan yoldan dahi gelse, malın nimet olduğunu zannetmektedirler. Halbuki bu, cezadan başka bir şey değildir. Cezalar, her zaman bela şeklinde kişilerin bedenleri veya çocukları üzerinde gerçekleşmez. Kimi zaman Allah subhanehu ve Teala Kuluna işlediği bir masiyetten dolayı ikinci bir masiyet işlettirir. Yani, onu kendi haline bırakır ve masiyet olan işlerden onu korumayarak cezalandırır. İkinci defa masiyet işlemesi, birinci masiyetten dolayı verilen bir cezadır. Peki, hangisi daha kötüdür? Allah'ın, subhanehu ve Teala kulunu bela yoluyla cezalandırması mı, yoksa başka bir masiyet işletmesi mi? Şüphesiz ki Allah'ın Subhanehu ve Teala kulunu yeni bir masiyet işlettirerek cezalandırması, bela ve imtihan yoluyla cezalandırmasından çok daha kötüdür. Çünkü Allah'ın Subhanehu ve Teala bela ve imtihanla cezalandırması ahiret azabından koruyacak kefaret olabilir. Fakat Allah'ın Subhanehu ve Teala başka bir masiyetle cezalandırması çok daha kötüdür. Çünkü azap şu an arttıkça artıyor demektir. Allah'tan subhanehu ve teala afiyet dileriz. Birçok kimse maalesef bunu idrak edemeyip Allah'ın subhanehu ve teala mühlet vermesini unutmaktadırlar. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım çok şiddetlidir. Kalem 45. Şu kaideyi de asla aklından çıkarma. Allah subhanehu ve teala mühlet verir fakat ihmal etmez. Rızka değil, Allah'a rağbet et. Allah sana rızık verdiğinde, onunla yapacağın güzel bir muamele şekli de, rızık için değil, Allah için rağbetini arttırmandır. Allah'ın sende görmek istediği bu hal, bu rızkı istemenden çok rızasını istemendir. Peki bu nasıl olmalıdır dersen, sana güzel bir kıssayla bunu açıklayayım. Salih zatlardan biri, ismi beşir et Taberi, Kendisinin çiftlik hayvanları varmış. Rumlar bu hayvanlara saldırmış, yaklaşık 400 tanesini almışlar. Bunu anlatan kişi der ki, ''Bu sırada ben onun yanındaydım. Hayvanlarıyla beraber olan kölesiyle karşılaştık ve şöyle dedi, ''Efendimiz, büyükbaş hayvanlar gitti. Onları Rumlar aldı. Beşir kölesine dedi ki, ''Aynı şekilde siz de onlarla beraber gidin. Siz de artık Allah rızası için hürsünüz.'' Beşir'in oğlu dedi ki, Babacığım, hayvanlar gitti, köle de gitti, bize hiçbir şey kalmadı. Artık fakir olduk. Beşir, sus ey oğlum, şüphesiz Rabbim beni imtihan etmeyi istedi. Bunun artması da bana sevimli geldi, dedi. Kısaya bak kardeşim, bu kıstadan asla sana bahşedilen bütün rızkın hepsini infak etmelisin anlaşılmasın. Aslında senin yanında çok değerli, birçok şeye değişmeyeceğin, sana fitne olan, kaybettiğinde veya başına bir şey geldiğinde uykularını kaçıran, sinirlerini geren, Müslümanlarla aranda uçurum olan, onlarla kardeşlik bağını arka plana atıp egolarının kabardığı, ona beslediğin olağan dışı hislerle tüm öğretilerini, hatta kendi içindeki hayra dair arada az da olsa ses veren vicdanını ezip geçtiğin, dünyalık olan bir şeyini sadece Allah subhanehu ve Teala için infak et. Sonrasında… İçindeki o duyguyu bitirmiş bir halde Allah'a subhanehu ve Teala yönel ve ya Rabbi çok sevdiğim bu şeyi senin dinin için terk ediyorum veriyorum. Çünkü sen sevdiğim bir şeyi terk etmemi istiyorsun de. İbni Ömer radıyallahu an bir keresinde bir yere gider ve canım balık çekiyor der. Onun için balık ararlar fakat bulamazlar. Hanımı da kalkıp aramaya başlar ve sonunda bulur. Sonra balığı temizler, pişirir ve ona getirir. İbni Ömer radıyallahu an balık gelince ne yapar biliyor musun? Balığı alır, fakir birini arar ve fakir bir kimseye balığı verir. Hanımı: "Subhanallah, senin canın balık çekti, sana balık bulacağız diye yorulduk. Onu pişirip sana verince onu fakir bir kimseye götürüp verdin. Ona başka bir şey de verebilirdin." der. İbni Ömer radıyallahu an der ki: Balık bana çok sevimli geldiği için onu da fakire verdim. Allah subhanehu ve Teala da şöyle buyuruyor: Sevdiğinizden infak edinceye dek asla iyiliğe ulaşamazsınız. Rivayet edilir ki muhtaç bir kimse Rebi bin Heysem'in rahimehullah kapısında durur. Rebi bin Heysem ona şeker verin der. Onlar da ona ekmek verdik derler. Rebi bin Heysem siz ona şeker verin der. Rebi bin Heysem aslında şekeri çok severmiş. Onlar akıl sahibi olduklarını böyle gösterdiler işte. Malın sahibi ol, mal senin sahibin olmasın. İmam Ahmet'e rahimehullah, bir adam elinde bin dinar olduğu halde zahit olabilir mi diye sorulur. O da der ki evet, elinde olduğu zaman kalbinde malla olan ilgisi bulunmuyorsa evet der. İnsanoğlu yaşamak için yemektedir. Yemek için yaşamamaktadır. Yani yemek, yaşamaya bir vesiledir. Bunun gibi mal da, bizler için gaye değil, vesile olmalıdır. Mal toplamaya adanmak yerine, İslam'a adanmalı, malıysa bu adanmışlığa vesile kılmalıyız. Kalbin elindeki mala bağlanmadığı müddetçe, sana hiçbir zararı olmaz. Hatta elindeki malın, seni insanlara muhtaç kalmaktan korur. Malın sahibi ol onu yönlendirdiğin bineğin gibi düşün. Sana serkeşlik yapan, senin değil, kendi istediği yöne giden ve senin ne olduğu belli olmayan yollara götüren bir bineğin olsan ne olur? Bu sebeple malın sahibi ol. Mal asla senin sahibin olmasın. Dikkat et! Kazanan bu kaydeden kazanırken, kaybeden bu kaydeden kaybediyor. Bu meselenin seni dünyaya dalıp, Müslümanlara faydalı olmak bahanesiyle bataklıkta çırpınan, Çırpındıkça batan kimse haline getirmemesine dikkat et. Zira insan, mala düşkün, dünyaya hırslıdır. Kimse, mal konusunda fitneye düşmemenin garantisini veremez. Son olarak şunu da unutma ki, hiçbirimiz malını verip de, yarınını aklından dahi geçirmeyen, infakının hesabını yapmayan, Ebu Bekir radıyallahu an değiliz. Allah'tan isteğim, rızkımızı helal ve mübarek kılması, bu rızkı da O'nun Subhanehu ve Teala, cennetine girmeye vesile kılmasıdır. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 28. sayısında yayınlanmıştır.